Uygar Özesmi ve Büşra Yarın sunduğu Gezegenin Geleceği programını sunar. Merhaba, bugün çok özel bir konuğumuz var. Profesör Doktor Volkan Ediger. Volkan Hocam, 3 dönem Cumhurbaşkanlığı yani Süleyman Demirel, Necdet Sezer ve Abdullah Gül dönemlerinde Cumhurbaşkanlarının enerji danışmanlığını yaptı. Şu anda da Kadir Has Üniversitesi, Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü. Benim de hocam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ Jeoloji Mühendisliğinden. Yıllardır Türkiye toplumunun enerji tercihleri araştırmasını yapıyorsunuz. Ekibinizde doçent doktor Gökhan Kirkil, doktor öğretim görevlisi Emre Çelebi, Profesör Doktor Melten Mucal ve Profesör Dr. Çiğdem Kentmen Çin'de var. Araştırmada yıllar içinde ne gibi değişimler oldu, ne gibi sonuçlar elde ettiniz? Çok teşekkür ederim sevgili Uğur. Bu araştırmayı 2016'dan beri yapıyoruz. Bu yıl 5.sinin gerçekleştirdiğimiz bu anket çalışması 10-22 Aralık 2021 tarihleri arasında yürütüldü ve Türkiye genelini temsil eden 16 ilde ikamet eden 18 ve üzeri 1.237 kişiyle yüz yüze görüştü. Bu yılda daha öncekilere de olduğu gibi enerji pahalı ve ekonomik sorunlar ankete damgasını vurdu. Türkiye'nin günümüzdeki en önemli soru, sorunu nedir sorusuna katılımcıların %44'ü ekonomi %18'i eğitim, %8'i de göçmenler yanıtını verdi. Dünyadaki en önemli sorun olarak da benzer şekilde ekonomi yine %43 oranla ilk sırada gösteriliyor. Fiyatlarda ise elektrik fiyatlarını yüksek bulanların oranı %77, normal bulanların oranı %17 olurken katılımcıların %43'ü Elektrik dağıtım bedellerini çok yüksek buluyor. Doğalgaz fiyatlarını yüksek bulanların oranı da yine benzer şekilde %77. Normal bulanların oranı %17 olurken katılımcıların yine %44 civarındaki doğalgaz dağıtım bedellerini de çok yüksek buldu. Katılımcılar kullandıkları enerjinin temiz ve çevreye zararsız olmasını istiyorlar. Bu, bu çok önemli bir e, bulgu. Enerjiden kaynaklanan çevre sorunları arasında iklim değişikliği ilk sırada. İnsan sağlığı bozulması ikinci sırada, hava kirliliği de üçüncü sırada geliyor. Türkiye halkının %56'sı enerji verimliliğini doğru tanımlarken %29'u enerji verimliliği ve tasarrufu arasındaki farkı bilmediğini ifade etti. Öte yandan enerji tüketimini azaltmak ve enerji verimliliğini sağlamak için tedbir uygulayanlar oranı ise maalesef %38 dolayında. Enerji verimliliğin artırıcı önlemler arasında ise... Enerji verimli aydınlatma ürünleri kullanmada %53, enerji verimli sıcak su sistemlerini kullanmada %46, yakıt verimli ulaşım araçlarını kullanmada %45 olarak ortaya çıktı. Öte yandan enerji verimliliği için dikkat edilen hususlar arasında en fazla, bu da enteresandır, ulaşık, çamaşır ve ütüyü biriktirerek yapıyoruz. Evde kullanılmayan alanlarda aydınlatmayı kapatıyoruz ve buzdolabının kapağını mümkün olduğu kadar açıp, çok az açıp kapatmaya çalışıyoruz yanıtları alındı. Elektrikli aleti alırken enerji etiketinde yazan bilgilerin yeterince değerlendirilmediği de maalesef bu ankette ortaya çıktı. Ampul alırken hangisini tercih edersiniz sorusuna ise %66 oranında hala filamanlı klasik ampul tercih ediliyor. Tasarruflu led ampul tercih edilen oranı ise %54 oranında. Vatandaşlarımızın enerji ihtiyaçlarını karşılamak için en fazla hangi enerjiyi tercih edersiniz sorusuna verilen yanıt da güneş, doğalgaz ve sırasıyla rüzgar oluyor. Yenilenebilir enerji kaynağını tercih edenlere bu tercihin nedenleri sorulduğunda ise ilk 3 sırada çocuklarım ve torunlarımın geleceğini düşünüyorum. Temiz ve çevre dostu enerji olması ile dünyada geleceğin yakıtı olması yanıtlarını verildi. Çok kısaca e, anketimizin neticesini böyle özetleyebilirim. Araştırmanın ışığında yoksa acaba bugünlerde mum ışığında mı desek <gülüyor> dinleyicilerimize vermek istediğiniz üç mesaj ne olurdu Volkan Hocam? Gelişmiş biliyorsunuz demokratik toplumlarda ülkelerin enerji politikaları belirlenirken kamuoyunun görüşleri öncelikli bir yere sahiptir. Politikalardan kimler etkilenecekse yani paydaşların hepsinin söz sahibi olmasına dikkat edilir. Ve vatandaşlar da konularla ilgilenir ve destekledikleri siyasi partileri görüşleri doğrultusunda zorlarlar ve o, oy verirken onların e, kendi görüşlerini de dikkate alması için ellerinden gelen gayreti yaparlar. Bizim yaptığımız anket bu konuda e, maalesef henüz yeterli başarıyı sağlayamadığımızı gösteriyor. Genel seçimlerde oy verdiğiniz partinin enerji politikaları konusunda ne derece bilgilisiniz diye bir soru sorduk. Ona bilgiliyim diyenlerin oranı sadece yüzde otuz üç. Dolayısıyla birinci mesajım vatandaşlarımızın oy verdikleri siyasi partilerin enerji politikalarını izlemeleri ve onlardan ucuz, erişilebilir, doğa dostu ve temiz enerji talebinde bulunmaları olacak. Belki de ikinci mesajım enerjinin verimli ve etkin kullanımı için biraz daha gayret sarf etmeleri. Ülkemizde maalesef verimlilik tedbirleri alanlarının ve bu tedbirleri gündelik yaşamlarının bir parçası haline getirenlerin oranı anketimizde çok az olduğu ortaya çıktı. Son bir mesajım da eğitimin önemi konusunda olabilir. Örneğin küresel iklim değişikliğine inanma oranlarını bir incelediğimiz zaman ilkokul mezunu veya düşük eğitim yüzde %60 kadar uzandığını görürken üniversite mezunlarında bu oran 73'lere 74'lere kadar çıkıyor. Dolayısıyla eğitim, farkındalık ve birleşlendirmenin altını bir kez daha çizerek üç mesajımı da vermiş oldum. Bugün Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Volkan Ediger bizlerleydi. İyi bir hafta geçsin diyoruz. Esenlikler.